Herkese merhaba. Ee, arkadaşlar savunma mekanizmalarıyla devam ediyoruz. Savunma mekanizmalarını Freud gerçekten öncü olarak aslında Freud'u karşımıza görüyoruz. Çünkü savunma mekanizmalarından bahseden ve en kapsamlı olarak bu olayı dile getiren kişi aslında Sigmund Freud. Biraz savunma mekanizmalarını anlamaya çalışalım. Biz dedik ki id ve süperego arasında sürekli gerginlikler yaşanır. Ve bu gerginlikler e, sonrasında da Ego devreye girer ve ruhsal denge kurmaya çalışır. Yani burada aslında Piaget'i de şöyle hatırla, hatırlayabilirsiniz. Piaget'de bize hep zihinsel denge kurmak istiyorduk ya. Freud'un da burada bahsettiği şey ruhsal denge kurmaktır. Ama şunu söyleyeyim. Biz savunma mekanizmalarını ortaya koyarken e, durumun çok da farkında değilizdir. Hani Olay yaşandıktan sonra bunun farkına varabiliriz ama o esnada farkında olmadığımızı söyler Freud. E, şunu da söyleyeyim. Bütün normal insanlar savunma mekanizmalarını kullanıyorlar. Ancak çok fazla kullanılırsa, çok abartılırsa, her sıkıntıda, her gerginlikte insanlar savunma mekanizmalarına başvururlarsa işte bu normal bir durum değildir. E, zamanla kişinin gerçeklerden kopmasına sebep olur ve maalesef ruhsal hastalıklara da sebep olur dememiz gerekiyor. Mesela savunma mekanizmalarını en az kullanan insanlar kendini gerçekleştiren insanlardır. Yani onlar buna çok ihtiyaç duymazlar. Daha gerçekçi bir yapıya sahiptirler. Ve biz toplamda 20 küsur bayağı kalabalık bir yer burası konuşacağız. Ve ilk önce en genel ve en çok kullanılan savunma mekanizması olan mantığa bürümeyle başlıyor olacağız. Ama şunu da söyleyeyim mantığa bürümeyle karıştırılan bazı mekanizmalar var. Ve burada... Ee, öğrenciler yani sizden istediğim şey şu. En azından 2 tane şıkka kadar düştüğünüzde 2'den sonrasında ne yapacağız? İşte onu birazdan gösteriyor olacağım. Arkadaşlar mantar bürümeyle ile başlayalım. Mantar bürüme çok sık görülen bir mekanizma. Sizden isteğim örnekleri yazarsanız sevinirim. Yani e, çünkü hepsini tek tek yazmak çok zor olacak tahtaya. Yazarsanız daha akılda kalıcı olur. Mantığa bürümenin diğer isimleri bahane bulma ya da neden bulma olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi bahane bulma dediğimiz ya da rasyonelleştirme dediğimiz mekanizmada kişi bir durumdan rahatsız oluyor. Ve bu rahatsız olduğu durumu normalleştirmek için mantıklı, akla yakın, herkes tarafından kabul edilebilen bazı gerekçeler sunuyor ya da bahaneler üretiyor. Şöyle düşünün, telefon aldınız, telefon ne kadar? 4 bin lira. Şimdi bu aldığınız telefon bir ay sonra indirime girse, 3000 bin liraya düşse insanın içine bir oturur değil mi? E dolayısıyla da ne derdiniz? Yani kendimi rahatlatmak için nasıl bahaneler üretirdim? Şunu diyebilirdiniz mesela. Ya ben ilk çıktığından beri kullanıyorum ama. Olabilir mi? Olabilir. Mantıklı. Ya da benimki orijinal, onlarda bir kalite farkı var diyebilirsiniz. Olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla mantığa bürüme her zaman olabilir olan ihtimaller dahilindedir. Yani mantığa bürümede ortaya koyduğunuz gerekçeden dolayı kimse size çok bu mümkün değil diyemez. Herkes tarafından kabul edilebilir. Bazen de... Mantığı bürümeyi biz şöyle ararız kedi ciğer muhabbetinde mesela kedi erişemediği ciğere murdar der. derler ya hani e dolayısıyla da e buradaki mantık ne sizi e bir düğüne çağırmadılar bütün arkadaşlarınızı çağırdılar sizi çağırmadılar ne dersiniz mesela ya benim zaten dersim vardı ben hani gidemeyeceğim. Bu birisi tarafından duyulduğunda saçma mıdır? Değildir. Olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Mantığa bürümü olarak karşımıza gelir diyoruz. Arkadaşlar bürüme bürümede tekrar söylüyorum mantıklı, geçerli bahaneler ortaya koyarız anlamına geliyor. Mantığa bürüm en çok karışan mekanizma çarpıtmadır. Neden çarpıtma? Bakın. E, mantık gürüme ne kadar mantıklıysa çarpıtma o kadar mantık dışıdır. Çarpıtma aynı zamanda rahatsız olduğumuz durumu absürt ve saçma bir nedenle açıklamaktır. Mantık dışıdır. Hatta şöyle özetleyebiliriz kişinin durumu işine geldiği gibi algılamasıdır. Bakın size bir hikaye anlatayım. KPSS'de çıkmış bir soru. Hasan'la Selma internette tanışıyorlar ve görüşmeye karar veriyorlar. Ee, görüştüklerinde birkaç kez görüşüyorlar ve Selma bakıyor Hasan biraz böyle kaba ondan sonra ve tırnaklarını yiyor işte herkese kavga ediyor çok agresif bir kişilik. Selma diyor ki e, bir daha gö görüşmeyelim yani sebep olarak da bunu gösteriyor zaten yani onun çok agresif olmasını gösteriyor. Bu arada diyor ki soruda Hasan diyor 110 kilodur ve Selman'ın kendisiyle görüşmeme sebebini zaten şişmanım ya o yüzden böyle yaptı diye açıklamaktadır diyor. Şimdi Hasan'ın yaptığı kullandığı savunma mekanizmasını sordular biz Hasan'ın kullandığı mekanizmaya mantığa bürüme diyebilir miyiz? Hayır. Hasan'ın kullandığı şey ne olacaktır? Çarpıtmadır. Neden çarpıtma? Çünkü Hasan durumu ne yaptı? İşine geldiği gibi algıladı. E, dolayısıyla da bu ne olacaktır? Tabii ki çarpıtmayı ifade eden durumdur. Mesela e, şey demek gibi, Hani ben sarışınım ya o yüzden böyle yapıyorlar zaten gibi. Yani mantıksız, absürt, saçma sapan, Hani e, genelde bu tarz sebepleri aramamız gerekiyor sorularda. Kıyaslama yaptığınızda soruya bakacaksınız. Eğer mantıklı bir bahane üretiyorsa mantığa bürümedir ama mantık dışı bir bahaneyle durum açıklıyorsa ve işine geldiği gibi açıklıyorsa bu da ne olacaktır? Çarpıtma olacaktır. Mantığa bürümeyle karışan ikinci mekanizma yansıtma arkadaşlar. Biz yansıtmada şunu ararız sorularda her zaman. Kendinde olan bir şeyi kişi çok fazla bu durumu hani böyle ön plana çıkartmaz ve bu özelliğin başka insanlarda olduğunu söyler. Yani aslında burada bahane kime atılır? Başka kişilere atılır. Ve sizden bir isteğim daha var. Soruları çözerken bu özellik bende yok, onda var diye eğer bu mantıkta düşünüyorsanız cevabımız yansıtma olacaktır. Mesela ben hiç yalan söylemiyorum ama herkes çok yalancı derseniz bu ne olacaktır? Bir Yansıtma olarak karşımıza gelir. Ya da ben dedikodu yapmam ama insanlar herkes dedikodu yapıyor derseniz bu da yansıtma olacaktır. Peki gelelim mantığa bürümeyle nasıl ayırıyoruz? Bakın lütfen unutmayın mantığa bürümede bahane çevresel koşullara atılır. Ancak yansıtmada bahane kişilere atılır. Bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki mesela takım sahaya çıktı maçı kaybetti. Eğer çimler ıslaktı, o yüzden böyle oldu derse cevabım ne olacaktır? Mantığa bürüm olacaktır. Çevresel koşullara attığı için. Ama eğer ki hakem bizim hakkımızı yedi derse bu da ne olacaktır? Yansıtma olacaktır. Ya da şöyle düşünün sınava girdiniz işte çok kötü geçti. Diyorsunuz ki hoca da çok zor sormuş. Bakın soruların zor olduğundan dem vurmak ne olacaktır? Mantıkbürümedir. Ama bu hoca kafayı taktı bana derse bu da ne olacaktır? Yansıtmadır. Enteresan şeyler yaşanıyor. Bizim yaptığımız danışanlar danışanlar geldiğinde, konuştuğumuzda bazen şöyle enteresan hikayeler yaşıyoruz. Adam eşini aldatıyor. Ama şey modunda mesela diyor ki ben işimi aldatmıyorum da eşim beni aldatıyor olabilir. Şimdi bakın düşünsenize yani doğrudan yaptığı şey ne olacaktır? Yansıtma. Başka bir kişiyi atıyor ya da şöyle diyebilir. Ben çok ahlaklıyım ama insanlar aşırı ahlaksız. Ya bunu demekte de yine nedir? Yansıtmayı ifade eder. Özetle Mantığa bürümede, arada kaldığınızda mantığa bürümede bahane çevresel koşullara atılır, yansıtmada bahane kişilere atılır dememiz gerekiyor. Gelelim entelektüelleştirme, diğer ismiyle nedir? Düşünselleştirme. Arkadaşlar, düşünselleştirmede biz bizi rahatsız eden durumu nasıl açıklarız? Bilimsel terimlerle açıklarız. Yani şöyle düşünün, sevgilisi olmayan bir insan 14 Şubat'ta diyor ki, Zaten bu kapitalizmin bir oyunu yani. Şimdi bakın, olayı kapitalizmle açıklaması, ekonominin terimleriyle açıklaması ne olacaktır? Entelektüelleştirmedir. Ya da hasta olan bir insanın hastalığını tıbbi terimlerle açıklaması yine ne olacaktır? Entelektüelleştirmedir. Aslında bu ikisi hani ikisinde de bir bahane var mantar bürumeyle ikisinde ama bununla bunu çok da karıştırmazsınız. Neden? Mantığa bürümede genelde rasyonel bahaneler vardır. Ama entelektüelleştirmede neyi aramanız gerekiyor? Bilimsel terimleri aramanız gerekiyor. Mantığa bürümeyle karışan son mekanizma arkadaşlar. Dışsallaştırma. Aa, dışsallaştırma ne demek? Şöyle düşünün. Valla ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası ona emanet. Benim dışımda. Dolayısıyla da eğer olayı... Kader kısmetle açıklıyorsak değil mi? Bu ne olacaktır? Dışsallaştırma olacaktır. Biz mesela Türkler genelde yani Müslümanlar diyeyim daha doğrusu saatlerce konuşuruz. E, üç saat sonunda konunun geldiği nokta hayırlısı inşallah ya. Değil mi? Bununla bitiririz yani. Bu enteresandır. Ya da kader ya ya da kısmet işte ne yapalım falan gibi diyorsak bunlar arkadaşlar dışsallaştırmadır. Şimdi en çok karışanları konuştuk. Dışsallaştırma. E, yine kıyaslayarak konuşacağız aslında. Bu karışanlardan bir tanesi arkadaşlar bastırmayla yatsıma mekanizması. Şimdi onlara geçelim. Bastırma diğer ismiyle nedir? Unutmaktır. Ve kişi unutmayı farkına varmadan yapar. Yani farkına varmadan kişi o rahatsız ettiği durumu aşağıya doğru iter. Şundan bahsediyoruz. Bilinçte olan bir şeyin Farkına varmadan aşağılara doğru itilmesi arkadaşlar bastırma olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Bastırmaya biraz örnekler verelim. Mesela sevmediğiniz bir arkadaşınızın doğum gününü hatırlayamamak. Bu bastırmadır. Aslında size şunu söyleyeyim. Bütün mekanizmaların kaynağında biraz bastırma vardır, unutmak vardır. Ama insanlar unuturken şöyle demezler. Ben bunu bir unutayım bakayım. Demezler farkına varmadan unuturlar farkına varmadan başka şeyler yaparak ne yaparlar o durumu aşağıya doğru iterler İşte biz bunu arkadaşlar bastırma diyoruz çok korktuğunuz bir sınavın saatini unutmak değil mi yani Allah korusun tabi ama bastırma olarak karşımıza gelir ya da hoşlanmadığınız insanların ismini unutmak yine ne olacaktır bastırma olarak karşımıza gelir bastırma ile yatsıma da çok karışırlar. Yani ikisi arasındaki farkı net çizmek lazım. Bakın bastırmada kişi durumun farkında değildir. Başka şeyler yaparak durumu aşağıya iter ve unutur. Ama yatsımada kişi durumun farkındadır. Kabul etmek istemez. Hasta olan bir insanın şöyle demesi. Ben hasta değilim gayet iyiyim. Doktora gitmeyeceğim demesi yatsımaya örnektir. Ya da... Ee, Yalan söyleyen bir insanın yalan söylemediğini ifade etmesi, eşini kaybeden bir insan düşünün, eşini kaybeden bir insanın hala sofraya tabak koyması, onun ölümünü reddetmesi. Bakın kişi durumun farkındadır ama kabul etmek istemiyordur. Bastırma ile yasım arasında kaldığımızda neye bakacağız? Bastırmada farkındalık yoktur. Farkına varmadan aşağıya iter. Yatsıma da farkındadır. Ve mutlaka soruda reddetmeyi aramanız gerekir. Şimdi size bir soru soracağım. Bu Freud'un kendi makalesinde yazdığı bir soru arkadaşlar. Ve bir gün KPSS'de illaki bekliyoruz. Ee, ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesi. Ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesi. Bastırma mıdır? Yatsıma mıdır? Ben bunun cevabını... Diğer videoda versem siz düşünün bence. Öyle yapalım. Yani e, bu çok önemli bir nokta ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesi. Bastırma mıdır yatsıma mıdır? Hakikaten işte ayrım noktası orada karşımıza çıkacak. Şimdilik cevabını vermiyorum. Biraz dengesizlik yaşayın ondan sonra cevabını vereceğim. Devam edelim arkadaşlar. <Gülüyor> kaç olduk 8-9 olduk yine karışan mekanizmalar bir tanesi gerileme diğer ismiyle regresyon bir tanesi de saplantı diğer ismiyle fiksasyon şimdi arkadaşlar bunlar niye karışıyor konuşacağız Gerileme ne demek? Bakın gerileme kişinin bulunduğu yaş diliminden bulunduğu yaş diliminden geriye doğru özellikler göstermesidir. Şöyle düşünün. 20 yaşında bir insan işte burada oral dönem var, anal dönem var, fallik dönem var, latent var gibi gibi. Mesela e, 20 yaşındaki bir kızın sevgilisiyle konuşurken böyle bebek gibi konuşması. Şu an taklit edemiyorum <gülüyor> yani ama anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Dolayısıyla bu esnada gösterdiği tavır ne olacaktır? Gerilemedir arkadaşlar ya da regresyondur. Ya da şöyle düşünün e, Freud'un bir tespiti var Diyor ki insanlar Anne karnındaki cenin gibi uyudukları zaman Mutlaka diyor onları sıkan bir şey olmuştur Çünkü diyor biz ne zaman Dünyada işler yolunda gitmese Plasentaya dönmek isteriz Çünkü plasenta Dünyanın en güvenli yeridir O yüzden de biz ne zaman moralimiz bozuk olsa Anne karnındaki cenin gibi Uyumak isteriz İşte bu da ne olacaktır Gerileme olarak karşımıza gelir Arkadaşlar şu ayrıma dikkat edin gerilemede mutlaka bir sebep vardır. Tetikleyen bir durumun olması gerekir. Yani muhakkak bir sebebe bağlarız. Mesela şöyle düşünün bir çocuğun annesi kızdıktan sonra tırnaklarını yemesi ne olacaktır? Gerileme olarak karşımıza gelir. Çünkü neden? Ortada bir sebep ve gerekçe vardır. <gülüyor> ya da bir genç kızın mesela evde. İşte sevgilisiyle kavga ettikten sonra oyuncak ayısına sarılarak uyuması bu da ne olacaktır gerilemedir ama gerileme ile alakalı bazı davranışlar var mesela yetişkinlerin göstermediği ve çocuklardan beklenen davranışlar öfkeli olmak kapris yapmak çok ağlamak böyle Bunların hepsi çocuklara mahsus olan davranışlar olduğu için sorularda gördüğümüzde eğer bir yetişkin bunları yapıyorsa bu da gerileme midir? Kesinlikle gerileme dememiz gerekiyor. Şimdi saplantıyla olan farkına geleceğiz. Ama saplantının da ne olduğunu konuşalım. Saplantı kroniktir ve uzun sürelidir. Saplantı arkadaşlar kişi kendi... Kişi kendini bildi bileli devam eder. Şundan bahsediyorum. Bir soruda tırnak yeme, gerileme olabilir. Bir soruda saplantı olabilir. Nasıl sorar? Eğer derse ki annesi kızdıktan sonra tırnaklarını yiyen bir çocuk... Ne yapıyordur gerilemedir ama eğer çocukluğundan beri tırnaklarını yiyorsa yani bu sürekli yaptığı bir şeyse o zaman ne olacaktır saplantı olarak karşımıza gelecektir diyoruz ya da şöyle düşünün az önceki örnekten yola çıkacak olursak. Sevgilisiyle kavga ettikten sonra oyuncak ayısına sarılarak uyuyan kızın yaptığı şey gerileme demiştik. Ama çocukluğundan beri oyuncak ayısıyla uyuyorsa bu ne olacaktır? Saplantı olarak karşımıza gelecektir. Arkadaşlar tekrar e, söylüyorum dikkat edin. Gerilemede neye dikkat ediyoruz? Ortada bir sebep vardır. Ona istinaden insan gerileme yaşar. Ama saplantı da zaten devam eden bir durumdur. E, bir şey daha söyleyeyim bir, birkaç örnek daha yapalım. Şöyle bir soru geldi sınavda. Dedi ki: Yeni doğan kardeşi eve geldikten sonra çocuğun altını ıslatması veya ben de biberondan yemek yiyeceğim demesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorsa. Bu ne olacaktır? Gerileme olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Bakın dikkat ettiyseniz gerilemede tetikleyen bir sebep olacaktır. Devam edelim bakın. Şimdi kaç olduk? On olduk. Karşı tepki geliştirme. Karşı tepki geliştirme ne demek? Kişinin İçindeki olumsuz duyguların, içindeki olumsuz duyguların tam aksine ortaya koymasıdır. Tam aksini ortaya koymasıdır. Aslında bu bir nevi maske takmaktır. Hatta şöyle söyleyin iki yüzlük olarak da düşünebilirsiniz. Mesela. E, bu sesiniz, bu da sizin kuzeniniz. Kuzeninden nefret ediyorsun, duygun bu. Ama onunla yolda karşılaştığında abartılı bir şekilde ay nasılsın, iyi misin gerçekten ben de seni arayacaktım, hatta size gelecektim diye ifade etmek yani abartılı bir şekilde olumlu olmak ne olacaktır? Arkadaşlar işte bu karşı tepki geliştirmedir. Ee, genelde ilişkilerde ortaya çıkan bir durumdur. Arkadaşlıklarda, gelin kaynana ilişkilerinde değil mi? Yani genelde kişi olumsuz bir duyguya sahipse onu özellikle bakın abartılı bir şekilde ortaya koyuyordur ki belli olmasın içindeki duygular. Dolayısıyla biz bunlara ne diyoruz? Karşı tepki, geliştirme. Devam edelim. 11. <gülüyor> Yer-yön değiştirme. Bazen e, karşımızdaki insana o kadar öfkeleniriz ki, o kadar sinirlerimiz bozulur ki ama karşımızdaki insana öfkemizi yansıtmak çok da hayırlı olmadığında ya da bu noktada bir engel olduğunda biz öfkemizi başka bir insandan ya da başka bir eşyadan çıkartıyorsak eğer bu ne olacaktır? Arkadaşlar işte yer yön değiştirmedir. Mesela e, tabii yer yön değiştirmede şey de var, ast üst ilişkisi de var. Yani mesela kimin gücü kime yetersi, değil mi? Okulda müdür size kızar, siz gelirsiniz çocuğunuza bağırırsınız, çocuk gider oyuncak bebeğini parçalar. E, dolayısıyla bakın kimin gücü kime yetersi. Hıncımızı, öfkemizi başka bir insandan ya da başka bir eşyadan çıkartmak olarak yorumluyoruz biz yer yön değiştirmeyi. Mesela önceden telefonlar daha şeydi tabii böyle, bu kadar hassasiydi telefon atıyordu millet sürekli değil mi sinirlendiğinde şu an atamıyorlar. E dolayısıyla bu da yer yön değiştirmedir. Mesela bir öğretmenin lisede çalışan bir öğretmenin öğrenciye kızdığında çocuğun sırayı tekmelemesi bu da yer yön değiştirme midir? Tabii ki. Yani öğretmene bir şey diyemiyor hıncını öfkesini nereden alıyor? sıradan alması yer yön değiştirmedir. Ama enteresan bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Dedikodu yapmak da yer yön değiştirmedir. Neden? Karşınızdaki insana duygularınızı söyleyemediğinizde onun arkasından konuşmak ne olacaktır? Yer yön değiştirme olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Devam edelim bakalım 12. Hayal kurma. Ya da fantazi ya da düş kurma. Bunu bir atasözüyle açıklayalım bence. Akılda daha kalıcı olur. Aç tavuğun kendini buğday ambarında zannetmesidir. Aç tavuğun kendini buğday ambarında zannetmesi. Bu ne demek? Bakın. Yine ruhsal denge aslında ön planda. Kişi kendisinde bir eksiklik yaşadığında bunu ya rüyalarıyla tamamlar ya da hayal kurarak tamamlar. Biz bazen çalışmalar yapıyoruz. İnsanlara diyoruz ki hayalinizdeki evi anlatır mısınız? Bakın insanlar hayalindeki evi anlatırken bile çok mutlu oluyorlar. Ya da okul birincisi olmak isteyen bir çocuğun okul birincisi olduğunu hayal etmesi. Yani bunlar... Kişiyi rahatlatır ama, ama şunu söyleyeyim, çok da abartmamak gerekir. Yani çok fazla hayal ve rüyalarla giden süreçler maalesef bir zaman sonra sağlığın, ruhsal sağlığın bozulmasına sebep olur dememiz gerekiyor. Bir yere kadar iyidir, her şeyi dozunda ve kararında kullandıktan sonra. Devam edelim, polyanlacılık. Diğer ismiyle... ...tatlı limon. Olaylara... ...iyi tarafından bakmaktır. Ama bazen çok abartıyoruz. Yani bazen... E, ...hakikaten şey oluyor... ...mesela ben bazen... E, ...beni rahatsız ediyor bu polyanna mantığı. Mesela polyanna'ya diyorlar ki... ...polyanna kimse seni sevmiyor... İşte ne yapacaksın falan olsun diyor severler mesela hani böyle hep bu kadar pozitif bu kadar olumlu olması mümkün değil zaten insanların polianlıcılığı çok abartırsa bir insan zaten bu da sıkıntı normal bir durum değil yani ee, mesela kadının çocuğu sınıfta kalmış kadın diyor ki ay çok iyi oldu konu tekrarı yapar. E, bu ne olacaktır? Polyanlacılık olarak karşımıza gelecektir. Ama aynı zamanda bazen bizim ruhsal sağlığımızı korur. Mesela ya cana gelmesin de mala gelsin önemli değil demekte de ne olacaktır? Polyanlacılığı ifade eden bir durum olacaktır. Hani şey diyoruz ya bardağın dolu tarafından bakmak. Yani bardağın her zaman yarısı boştur yarısı doludur. Biz polyanlacılıkta bardağın dolu tarafını görürüz. Devam edelim 14 olduk. Ödünleme ya da telafi etme. Bir yerdeki eksikliğin başka bir yerdeki fazlalıkla telafi edilmesidir. Başka bir yerdeki fazlalıkla telafi edilmesidir. Şimdi arkadaşlar ödünleme ya da telafi soru olarak da karşımıza gelebilir. Savunma mekanizmalarından aslında soru bekliyoruz. Yani bir tane baya konuşacağız biz ama bir tane soru hakikaten gelebilir. Ödünleme ya da telafi etmede şu vardır. Bir yerde bir engel vardır. Orada enerji ortaya koyamazsın. Ama ya başka bir alanda ya da aynı alanda... Çalışarak, uğraşarak ne yaparsın, durumu telafi edersin. Şöyle düşünün, Çiçero dünyanın en büyük hatibi olarak bilinir. Ama aslında Çiçero başlangıçta kekemedir ve ağır bir kekemeliği vardır. Çiçero o kadar çok uğraşır ki ağzında taşları döndüre döndüre konuşmasını düzelterek dünyanın en iyi hatibi ünvanını alır. O yüzden Çiçero'nun yaptığı durum ne olacaktır? Ödünleme olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Kendi hayatımızdan da düşünebilirsiniz ya da kendi çevremizdeki örneklerden de bakabiliriz. Mesela atıyorum, çevremizde böyle bir şey yok ama kadının biri kaset çıkartıyor, kaset tutmuyor. E, ama kadın plak şirketi açtığında çok başarılı oluyor mesela. Bakın ne yaptı? Ödünleme mekanizması karşımıza geldi diyoruz. Bazen şey olur mesela e, fiziksel olarak çok yeteneği olmayan bir çocuğun, Akademik olarak çok başarılı olması. Yani bir yerde bir şey yapamadığında başka bir alanda ne yapıyor onu telafi etmiş oluyor. Biz de buna ödünleme mekanizması diyoruz. Devam edelim bakalım. 15. Özleşim kurma. Özdeşim kurma başkasına öykünmek veya başkası gibi olma isteğidir. Başkasına öykünmek veya başkası gibi olma isteğidir. Bunu insanlar özdeşim kurmayı çocukluktan beri yapabilirler. Yani... Mesela babası doktor olan bir çocuğun ben de büyüdüğümde babam gibi doktor olacağım demesi özdeşim kurmaktır. Ama bunları çoğaltmak mümkün. Mesela sizin anne babanızın şunu demesi ben öğretmen babasıyım demesi de arkadaşlar bir özdeşim kurmaktır. Hatta şöyle söyleyeyim mesela babasının durumu çok iyidir. İşte ben şunun şunun çocuğuyum demesi de ne olacaktır? Özdeşim kurmaktır. Özellikle kişi kendi e, özellikleriyle onaylanmadığında başka e, başkalarına benzeyerek onaylanacağını düşünüyorsa özleşim kurumu ortaya çıkar. Mesela lisedeki kızların mankenlere benzemeye çalışması kesinlikle bir özleşim kurmaktır. Ya da erkek çocukların bir ara şey vardı böyle e, kurtlar vadisi falan vardı değil mi? Böyle baya şeyde bütün erkekler siyah paltolarla falan geziyordu. Bu da bir özleşim kurumu olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Devam edelim arkadaşlar 16 mizah ya da humor dediğimiz durum. Diyoruz ki kişinin durumu şakaya vurması, kişinin durumu şakaya vurması veya karikatürle açıklamasıdır. Aynı zamanda en yapıcı mekanizmalardan bir tanesidir. E, Freud'a kalırsa arkadaşlar mizahı kullananlar zeki insanlardır. Yani mizah mekanizması herkesin kullandığı bir mekanizma değil. Çok sık bir kullanılan bir mekanizma da değil. Mesela kişinin çok rahatsız olduğunda... O olayı şakaya vurması ya da karikatürle açıklaması mizah anlamına gelecektir. Ben buna hep Cem Yılmaz'a örnek veriyorum. Yani Cem Yılmaz bence bunu çok iyi yapan bir insan. Hem zeki bir insan hem de mesela ona böyle sorular sorduklarında röportajlarda falan bazen çok garip sorular soruyorlar adama. Bir şekilde şakaya vurup geçip gidiyor mesela. Dolayısıyla da bu iyi bir şeydir. İnsan ruhuna da iyi gelen bir şeydir. Devam edelim 17 olduk arkadaşlar. 17 yapma bozma ya da diğer ismiyle undoing Bu ne demek? Bakalım. Kişi hatalı bir davranış yaptığında hatalı bir davranış yaptığında hatasını telafi etme çabasıdır telafi etme veya giderme çabasıdır. Yapma bozmaya en iyi örnek. Bir arkadaşını kırdın. Yani yap bir şey yaptın. Ondan özür dilemek o kırgınlığı ne yapacaktır? Bozacaktır. Dolayısıyla da yapma bozma derken bu mantıktan düşünmemiz gerekiyor. Kötü bir şey yaptın, sonra onu bozsun. Freud'a göre arkadaşlar tövbe etmek mesela. Yani günah işleyen bir insanın tövbe etmesi yapma bozmadır. Hristiyanlıktaki günah çıkartmak yapma bozma olarak karşımıza gelir. Mesela Freud diyor ki bir insanın günah işledikten sonra günahını aslında ortadan kaldırmak için sadaka vermesi de yapma bozma olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Yani bu her zaman bu mantıktan düşüneceksiniz. Bir kötü bir şey yaptığında bunu telafi etme isteği. Mesela Arkadaşından özür dilemek, tövbe etmek, sadaka vermek bunlar yapma bozmadır. 18'de devam edelim. Özgecilik ya da diğer gamlık. Kişinin hiçbir menfaat beklemeden... kendisini başka insanlara kendisini başka insanlara adamasıdır. Buna en çok kim yapar? Anneler yapar, değil mi? Yani Anneler arkadaşlar hiçbir menfaati yoktur, hiçbir beklentisi de yoktur ama çocukları için hani tabiri caizse saçını süpürge eder. E bu ne olacaktır? Özgeci bir tavır olarak karşımıza gelir. Mesela kurtuluş mücadelesi zamanında... E, bizim o annelerimizin hani daha da o anaların yaptıklarını düşünün mesela savaşa gidip cepheye gidip savaşamıyorlar belki ama askere yardımcı oluyorlar onların yaralarına bakıyorlar onlara yemek yapmaya çalışıyorlar haliyle bu tavırda özgeci bir tavır olarak karşımıza çıkar diyoruz yani özgeci tavırda kişi hakikaten bir şey beklemeden maddi bir karşılık beklemeden iyilikte bulunma gibi bir isteğe sahiptir devam edelim 19 olduk <Gülüyor> yücelme kişinin toplum tarafından toplum tarafından onaylanmayan cinsellik ve saldırganlık gibi onaylanmayan dürtülerin toplumun onaylayacağı ve kabul edeceği bir kılıfa sokmaktır. Arkadaşlar lütfen unutmayın insanlar yüceltmeyi en çok ya mesleklerle yaparlar ya da sanatla yaparlar. Soru da gelirse zaten böyle gelir. Şimdi ee, biraz konuşalım burayı. Yüceltme aynı zamanda Freud, Freud'a göre yine en yapıcı mekanizmalardan bir tanesi. Şöyle düşünün, Freud diyor ki eğer yüceltme olmasaydı uygarlıklar kurulamazdı. Çünkü yüceltmede biz şunu yaparız. Bakın doğuştan gelen Freud'a göre insanın doğası kötüdür. İnsan... Saldırgandır, insan ruhu kötü bir varlıktır. Dolayısıyla da biz aslında bu kötü ruhumuzu ya da bu saldırganlığımızı doğrudan ortaya koyarsak toplumdan dışlanmanıza sebep olur bu davranışlar. Freud ne diyor? İnsanlar bunu bildikleri için saldırganlık gibi davranışlarını toplumun onaylayacağı bir kılıfa sokarlar. Yani şundan bahsediyorum. Çok klasik bir örnek, bunu normalde vermeyi sevmiyorum ama basitten karmaşa gidelim. Mesela e, içinde şiddet eğilimi olan bir insanın büyüdüğünde boksör olması. Ne olacaktır bakın? Şimdi doğrudan insanları dövse bayağı tepki çeker. Ama boksla bunu yapsa kimse bir şey demez değil mi? Hatta insanlar alkışlar. E, dolayısıyla ne yaptı bakın? Yüceltme yapmış oldu. Yani kabul edilmeyen bir şeyi aslında toplumun onaylayacağı bir kılıfa soktu. Şöyle düşünün çocukken böyle böcekleri kesen, içine bakan... İşte hayvanları kesip böyle organlarını çıkartan bir insan seri katil olma ihtimali çok yüksek. Ama bu insan ne yapsa yüceltme yapmış olur? Kasap olabilir, veteriner olabilir, cerrah olabilir. Cerrah olduğunda insanları kesip biçer, biz de deriz ki Allah razı olsun ne güzel kessin. E dolayısıyla bakın burada ne yaptı? Meslekler üzerinden biz ne yapıyoruz aslında? Yüceltme yapıyoruz arkadaşlar. Bunu Freud hani bu konuya çok takmış bir adam. Ben bir kitabında şunu görmüştüm. Leonardo Da Vinci ile alakalı bir araştırma yapmış. Bakın Leonardo 1500'lü yıllarda yaşayan bir ressam. Freud 1900'lü yıllarda arada 500 sene var yani. Yememiş içmemiş ve Freud Leonardo'yu incelemiş. Biliyorsunuz onun Mona Lisa isimli yarısı kadın yarısı erkek olduğu söylenen bir tablosu var. Freud'a göre Leonardo eşcinseldi ama eşcinsel duygularını dürtülerini doğrudan ortaya koysaydı toplumdan dışlanırdı. Leonardo Freud'a göre ne yaptı eşcinselliğini yarısı kadın yarısı erkek olan bir resim yaparak yani sanatla ne yapmış oldu ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla insanlar ne yaptı alkışladı. Mona Lisa tablosu biliyorsunuz dünyanın en önemli tablolarından bir tanesi. <gülüyor> o yüzden de yaptığı şey yüceltmedir. Hatta şunu söyleyeyim. William Shakespeare'in soneleri vardır. Çok da güzeldir. Hani böyle bayağı duygusal hani ne aşkmış be falan dediğimiz sonelerden bahsediyorum. Ama ben duyduğumda hakikaten çok şaşırmıştım. William Shakespeare'in bu soneleri bir kadına değil de bir erkeğe yazdığını, yazdığı gerçeği ortaya çıktı ben mesela çok şaşırdım. Yani aslında bilim Shakespeare bunları bir erkeğe yazdığını söyleseydi toplumdan dışlanırdı. Ama bir kadına yazdığında ne oldu? Toplum tabii ki bilim Shakespeare'i alkışlamış oldu. Bu böyle bir şey. Yani e, toplum tarafından onaylanmayan şeyler bir şekilde toplumun onayı nasıl mı oluyor? Mesela şunu düşünün bu da olur mu acaba? Bir adam çocukları dövmeyi çok seviyor. Şiddete eğilimli bir adam. Şimdi bir öğretmen olsun bu hatta. Şimdi bu öğretmen çocukları yerli yersiz dövse herkesten tepki çeker. Ama bu adam disiplin kurulunun başkanı olursa ve orada döverse kimse bir şey diyemez. Bakın ne yapmış oldu? Yüceltme yapmış oldu. Ya da kendini teşhir etmeyi seven bir insanın manken olması. Şimdi öyle ulu orta geçse insanlar ayıplar, kınar, şu olur bu olur. Ama eğer bunu bir defilede yaparsa Kimse de bir şey demez. O yüzden bu da ne olacaktır? Yüceltme olacaktır. Yüceltmeyi soru olarak bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Devam edelim. Şimdi bizim bedenselleştirme ya da organlaştırma dediğimiz bir mekanizma daha var. Ve bu 2015 yılında KPSS'de çıktı. Arkadaşlar diyorum ya savunma mekanizmalarından soru bekliyoruz. 2016'da gelmedi ama 2017'de gelme ihtimali de çok yüksek bu seneki KPSS'de. Bedenselleştirme nedir? Kişinin yaşadığı gerginliği yaşadığı gerginliği bedenine hastalık olarak yansıtmasıdır. Bedenine hastalık olarak yansıtmasıdır. Şöyle düşünün. Bazen o kadar gerginlik yaşarız ki ve bir şekilde bu bizim bedenimize yansır. Mesela okula gitmek istemeyen bir çocuk der ki anne karnım ağrıyor, işte çok kötüyüm falan. Hakikaten karnı ağrıyordur. Ağrıyordur yani. Onda yalan yoktur ama tamam madem okula gitme dediğiniz anda karın ağrısı bir anda geçer, rahatlar. Bedenselleştirmedir. Ya da şöyle düşünün. Mesela saçkıran kabızlık, konstipasyon, işte saç dökülmesi, atopik egzama, mide hastalıkları, ülser, reflü bunların hepsi arkadaşlar tamamıyla neyle alakalıdır? Bedenselleştirmedir. Genelde insanlar çok mesela sinirli olduklarında ya mideleri ağrır ya başları ağrır mesela. Bunun da temelinde ne vardır? Bedenselleştirme vardır. Eğer soruda şunu görüyorsanız, yaşadığı gerginliği tutup da bedenine aktarıyorsa, diyeceğiz ki o zaman evet bu ne olacaktır? Bedenselleştirme olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Peki, devam edelim bakalım. <gülüyor> duygusal soyutlanma ya da izolasyon olarak da tanımlıyoruz. Kişinin duyguları yokmuş gibi, duyguları yokmuş gibi davranmasıdır. Böylece kendini Daha güçlü hisseder. Şimdi böyle kendi derslerimizde de mesela yani aktif olarak dersine girdiğim öğrencilerim ne de biz konuşuyoruz derslerde. Yani duygusal soyutlanmada kızlara pek sormuyorum. Mesela sokakta ağladınız mı? Hiç otobüste ağladınız mı? Çünkü illa kızların otobüste, sokakta, bir ağlamışlardır. Ama erkeklere soruyorum mesela diyorum ki hiç diyorum sokakta ağladın mı? Otobüste ağladın mı? Cevap şu. Hocam niye ağlayayım ya? Niye yani falan. Böyle bir şey. Şimdi duygusal izolasyon. Evet erkeklerde daha fazla gibi. Ama bir de şunu unutmamak gerekiyor. Onları biz öyle yetiştirdik yani erkeklerin yetişmeden kaynaklanıyor. Mesela ne diyorsunuz erkek adam ağlamaz. Değil mi? İşte erkekler her zaman güçlü olması gerekir bu bir zaman sonra erkeklerin duygusallaşırsam beni aciz görürler gibi bir mantık kurmasına sebep oluyor sıkıntılı bir şey yani ya da şöyle düşünün bazen de kadınların güçlü görünme kadına sanki duyguları yokmuş gibi davranması bu da duygusal izolasyon anlamına geliyor halbuki şöyle düşünün yani ağlamak insani bir şeydir değil mi zaman zaman herkesin yaşadığı bir şeydir. Böyle bakmakta fayda var diyoruz. 22 arkadaşlar. asetiizm Ya da çilecilik. Ya da zahitlik. <Gülüyor> Şöyle diyeceğiz. Kişinin dünyanın zevk veren nimetlerinden... <Gülüyor> kendine uzak tutması ve sanki sürekli yas halinde olmasıdır. Sürekli yas halinde olmasıdır. Asetizm soru olarak hiç gelmedi ama bekliyoruz yani sorabilirler. Bu ne demek arkadaşlar? Dünya Dünyanın işte keyif veren, zevk veren bazı şeyleri var değil mi? Yemek yemek, işte gezmek, şu bu bilmem ne. Freud diyor ki insanlar bazen bir şey yaşarlar ve dünyadan el etek çekerler. Bir insanın ki mesela böyle bir tanıdığım da var benim. Bir insanın eşini kaybettikten sonra... Sürekli siyah giyinmesi, ben artık düğünlere gitmem, ben artık gezmeye gitmem demesi, işte ne bileyim müzik açmaması, bunlar ne olacaktır? Kişinin artık o dünya zevklerinden kendini mahrum etmesi anlamına gelir. Asetizmdir. Ama aynı zamanda Freud diyor ki ergenlerin ya da genç insanların, toplum baskısı yüzünden ya da inançları yüzünden kendine dünyanın keyif veren şeylerinden uzak tutması bu da ne olacaktır? Bir asetizm olarak karşımıza gelir diyoruz. Yani asetizm aslında tasavvufta da olan bir şeydir. Yani mesela Bursa'da şey vardır. 3 tane hazretlerin çilehanesi vardır. Böyle bir sec <gülüyor> seccade boyu kadar yer vardır orada ve dik duramazsınız. Eğilmek durumundasınız sürekli olarak ve e, oradaki mantık nedir tasavvufta? Dünyayı arkamda bıraktım, hani sana geldim. İşte bu mantık bizim için asetizm mantığı olarak da karşımıza çıkacaktır. Devam edelim. Az bir şey kaldı. Onları da konuşalım. 23. Arkadaşlar idealleştirme. Bir insanı yere göğe sığdıramamaktır. Kişi böyle yaptığında rahatlar. Genelde de duygusal ilişkilerde yaşanan durumdur. Ama bu değil de şu daha önemli bence. İlkel idealleştirme. Burada da Mantığımız şu. Kişinin menfaatlerine göre, kişinin kendi bireysel menfaatlerine göre bir duruma, bir duruma ya Akdeniz ya da Karadeniz'dir. Yani aslında İlken idealleştirmede iki tane uç nokta vardır. Yani biri çok iyidir, öbürü de çok kötüdür. Mesela bir örnek yapalım. Arkadaşınız size kopya verirse, ders ve yani şöyle derseniz, Ya benim arkadaşım bir tane, bir daha yani onun gibisi yok. Bu evet iyi bir noktadır ama size işte kopya vermezse de ne dersiniz? Ay bu da insan değil ya. İşte bu ne olacaktır arkadaşlar? İlkel idealleştirmedir. Ya da e, ders çalışıyorsunuz, komşunuz böyle sıcacık bir kek getirmiş dumanı üstünde. Ay bir tane komşum falan deriz. Ama çocukları ses yaptığında işte bunlar da ne biçim insan ya falan diye düşünmek ne olacaktır? İlkel idealleştirme olarak karşımıza çıkacaktır. 25 ketlenmeden bahsedelim. Aniden şoka girmektir. Bu kötü bir şey. Yani aniden şoka girmektir. Şöyle düşünün. İnsanlar kötü bir haber aldıklarında ya da onları gerçekten çok üzen bir olay yaşandığında. Arkadaşlar beyin bir anda kendini kapatır. Ve şöyle der, yani kendini korumak için aslında hani şu an bu durumla yüzleşmek istemiyorum der. Mantık budur. Mesela telefonda ölüm haberi alan bir insanın bayılması, kaza geçiren bir insanın geçici hafıza kaybı yaşaması. Bunların hepsi ne olacaktır? Birer ketlenmedir. Mesela bizim çalıştığımız çocuklar vardı. Çocuk anne babası kavga ederken, Buna şahit oluyor çok şiddetli bir kavga yani işin içinde fiziksel şiddetin de olduğu bir kavga ve çocuk bu durumla mücadele edemiyor bacaklarım tutmuyor kalkamıyorum diye bağırmaya başlıyor 4-5 yaşlarında bir çocuktan bahsediyorum çocuğun yaklaşık 10 gün kadar yürüyemedi. Yani bacakları hakikaten hissetmedi. Ondan sonra kendiliğinden düzeldi. İnsanlar çok acı olaylarla ve baş edemeyecekleri kadar zor olaylarla karşılaştıklarında böyle bir ruhsal önlem alabiliyorlar. 25 tane konuştuk. Ee, savunma mekanizmalarından tabii gelecek olan soru sayısı 1. Genelde de arkadaşlar ben çıkacak olanları söyleyeyim. Mantığa bürümeye dikkat edin. Çarpıtmaya dikkat edin. Yeryön değiştirmeye dikkat edin. Gerilemeye dikkat edin, yüceltmeye dikkat edin, karşı tepki geliştirmeye dikkat edin, bedenselleştirmeye dikkat edin. E dolayısıyla özdeşim kurmayla ödünlemeye dikkat edin. Onun dışındakilerden, pardon, açıkçası çok da soru beklemiyoruz zaten. Böylece Freud'la alakalı konuşacaklarımız bitti. Sırada Erikson başlayacak. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.